Şu ana kadar Türkiye'den pek çok valilik, belediye, şirket ve on binlerce kişi katılacağını belirterek kararlılığını gösterdi. Boğaz köprüleri, Galata Kulesi gibi pek çok sembolik yapı 20.30 ila 21.30 arasında yani akşam 8.30'la 9.30 arasında ışıklarını kapatarak dünya saatine destek olacak. Dünya Gazetesi yazarlarından Mehmet Kara, Enerji Gündemi başlığı köşesinde güneş santralleri lisansları ile ilgili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 25 yıl dayanmakta ve teşvikler olmadan bile kendini 12 yılda amorti edebilmekteydi. Bugünlerde durum çok daha iyi olmalı ve tabii ki kaliteli malzeme kullanılmalı. Yeşil ve barışçıl bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan.